Sinema perdesinde İstanbul. Konuğumuz ise sinema yazarı. Türk sinemasında İstanbul adlı bir de kitap, kitap hazırlayan Tunca Aslan. Hoş geldin Tunca. Merhabalar, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Şimdi biz her hafta olduğu gibi, devamlı dinleyicilerimiz biliyor, kansüyle kısacık bir giriş yapacağız. Sonra sözü Tunca Aslan'a bırakacağız. Daha önce İstanbul sinemalarını konuşmuştuk burada, orada da değinmiştik. Neredeyse sinemanın icadından hemen sonra bu kentte de gösterimler başlıyor. Filmler de çekiliyor. Bugün 19. yüzyıl sonuna 20. yüzyılın ilk yıllarına dair pek çok İstanbul görüntüsü var. Ki bunların tamamı belgesel diyebileceğimiz çalışmalardan kalan görüntüler. Bir Türk tarafından çekilen ilk film olduğu için Türk sinemasının başlangıcı sayılan Fuat Uskınay'ın meşhur Ayas Tefenos abidesinin yıkılışı. Ki meşhur ama bugüne ulaşmamış bir film. Ama onun da Yeşiköy civarlarında çekildiğini biliyoruz. Sinema hikayeler anlatmaya başladığında da sinema sanatının ana mekanı İstanbul oluyor. İlk filmler hep bu kentte çekiliyor <gülüyor> ve bugüne kadar da çekilmeye devam edilmiş. Türk sinemasının neredeyse 100 yıllık serüveninde çekilen filmlerin önemlice bir kısmı hep İstanbul'da geçiyor. Böylece o çok sevdiğimiz romantik ya da komik unutulmaz siyah beyaz filmler bize içerikleri duygular gibi eski bir İstanbul görüntüsü sunuyorlar. Bu şekilde hafızamızda yer ediyorlar. Türk sinemasının doğal <gülüyor> ve e, vazgeçilmez platosu diyebiliriz belki de İstanbul için. Ne dersin Kansu? E, tam olarak öyle gibi gözüküyor. E, aslında Amerikan sinemasının simgesi Hollywood Hollywood stüdyoları, İtalyanların sinesittesi, Rusların Mosfilmi varsa e, bizim de Yeşilçam'ımız var demek isterdik ama tam olarak öyle olmuyor tabii. E, çünkü Yeşilçam aslında 1950'lerden itibaren film şirketlerinin yerleştiği e, Beyoğlu'ndaki küçük bir sokaktan ibaret. E, ama Türk sinemasının çekildiği yer İstanbul sokaklarıdır. E, ve Türk sinemasının singis de İstanbul'dur diyebiliriz rahatlıkla. E, uzun metrajlı filmlerin çekilmeye başlandığı yıllarda e, tiyatroda bu işe öncülük eden Muhsin Ertuğrul'un 1922 ve 23 yıllarında çektiği ilk dört filmden üçünün e, adı bile İstanbul hakkı hakkında biliyorsun. E, İstanbul'da bir facia'yı aşk, e, boğaz esrarı ve e, kız kulesinde facia. E, bu isimler, bu filmlerden üçü. Dördüncüsünü de söyleyelim tabii ateşten gömlek. E, bu ve ondan sonra gelen yüzlerce filmde e, İstanbul'un silüeti. Boğaziçi'nin manzarası, boş arsaları, anısal binaları ve eski sokakları kadar e, sonraki yıllarda oluşan gece kondu mahalleleri ve şık ve modern semtleri e, sinema filmlerinin vazgeçilmez dekoru olmuş. E, hatta pek çok filmde İstanbul bir film kahramanına dönüştü de diyebiliriz. E, ben şimdi burada daha fazla e, sözü uzatmayayım. Konuğumuz Tunca Arslan'a dönmek istiyorum. E, şöyle başlayalım dedik. E, sinemamızın İstanbul'u bu kadar çok sevmesinin sebebi biraz da mecburiyet olmalı diye düşünüyoruz aslında Bey En baştan 1920'lerden itibaren oyuncu ve rejisörlerin e, hatta teknik e ekiplerin burada yaşıyor olması, büyük stüdyoların hiçbir zaman olmaması, e, kenti doğal bir platoya çevirdiği, e, kenti doğal bir platoya çevirdiğini söyleyebiliriz. E, peki e, bunda İstanbul'un görsel imkanlarının da Rolü var diyebilir miyiz? Böyle başlayalım isterseniz. E, evet, kuşkusuz diyebiliriz. Yani son cümlenizden hareketle başlayayım. E, aynen sizin tarif ettiğiniz gibi bir ilişki söz konusu. E, şimdi sinema alanında, yani sinema incelemeleri, film incelemeleri alanında e, sinematik kentlerde bir kavram var. Bu aslında başlı başına bir inceleme konusu. İşte sinema 7 sanat deniyor. Kendisinden önceki altı sanatla yoğun ilişki içinde hatta bir filmde bütün sanatların birleşimini e, görmek de e, çok mümkün. E, burada tabii mimari de, yani bir kenti kent kılan, e, insanla ilişkisini e, kuran e, mimari sanatı da bu altı sanattan birisi olarak sinemayla e, çok içli düşlü. E, bunun bir adım ötesinde de ee, işte kent planlamacılığı yani kent estetiği e, kent psikolojisi de giriyor yani sinema bu alanlara da e, dönüp bakıyor. Şimdi İstanbul e, bu açıdan bakıldığı zaman yani sinematik kentler e, çerçevesinde bakıldığı zaman e, gerçekten hiç abartmadan söylüyorum benzersiz bir kent. Şimdi pek çok sinematik kent var. İşte Paris bunlardan bir tanesi. Hatta denir ki e, sinemacılar arasında işte Fransız filmi Paris'te, Amerikan filmi New York'ta, İngiliz filmi Londra'da ve Türk filmi İstanbul'da çekilir denir. Yani böyle bir ayrıcalığı var bir kere İstanbul'un. Fakat diyelim ki bu kentler, bu ayrıcalıklı kentler içinde de ayrıksı bir yerde duruyor. Benzersiz silüetleri var. Yani birden çok, onlarca hatta diyebileceğimiz silüetlere sahip İstanbul. Tarihi çok derin yani mesela New York'un e, çok kısa bir tarihi var. E, bir kent olarak. E, hani belki Paris'in, işte Moskova'nın e, Pekin'in tarihi bu anlamda. E, çok gerilere doğru gidiyor. İstanbul'a benziyor ama onlarda da aslında İstanbul'u ayrıcılıklı kılan bir şey yok. Deniz yok. Yani bütün kentlerde, bu saydığım kentlerde Paris'te, Moskova'da, Londra'da nehir var. Fakat e, sinemaya çok büyük katkısı yok. Daha çok böyle şehrin içinden geçen bir kanal gibi. Şimdi İstanbul'daki yani denizi de düşünürsek, Boğaziçi gibi dünyada benzeri olmayan bir yer, işte İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ile de birleştiği yer, Haliç düşündüğümüz zaman gerçekten çok etkileyici bir suyret, bir toplam çıkıyor ortaya. Ve dediğim gibi tarihsel derinliğiyle, işte günlük günümüzdeki dinamizmiyle, hareketiyle de birleştiği zaman İstanbul gerçekten, yani kendi kentimiz diye söylemiyorum, Sinemacılar açısından böyle bulunmaz nimet e, gibi bir yer. Yani dün var, bugün var bir anlamda yarını da barındıran çok hareketli, çok e, verimli bir kent. E, Türkiye açısından da böyle. Yani İzmir deyince ben İzmirliyim. İşte Kız Kulesi gelir e, görsel açıdan. İşte biraz Kadife Kale gelir. Ankara desek e, işte ulusdaki Atatürk heykeli gelebilir. Belki Hitit Güneşi e, anıtı gelir ama... İstanbul'da sayamayacak, yani bir çırpıda saymanın zor olduğu bir bereket söz konusu. Yani çok sayıda özel manzaradan ve mekandan söz edilebilir. İşte kapalı çarşı. Kapalı çarşı başlı Tam başına da buraya bir şey sorayım. Tabii buyurun. Tam da aynı şeyi soracaktım. Hangi semtler ve mekanlar sinemacıların gözdesi olmuş? Sinemada üretimin patladığı 1950'lerden başlayıp 80'lere kadar gelirsek kentin hangi köşelerini sayabilirsiniz? Ben şöyle küçücük bir şey de hatırlıyorum. Aslında tabii o, o zamanı hatırlamıyorum ama mesela yangın var diye bir film vardı, tulumbacıların hikayesini anlatıldığı. Evet, evet. Ayhan Işık ve Turgut evet. Özatay'ın birer tulumbacı birliğinin başında olduğu bir hikayeyi e, anlatırdı ve e, o zaman Galata sokakları bayağı Plato. E, hizmeti görmüş, vazifesi görmüştü. Tabii. Çok etkileyiciydi. <gülüyor> bir de eski İstanbul anlatır. Yani çekildiği döneminde değildir. Yani biraz da e, geçmişe giderek anlatır. Yani o bir bir tarihsel evet. film özelliği de vardır. Evet. Şimdi Yanya Kemal'in bir lafı var. Aslında çok güzel an, e, anlatıyor. Yani önemli bir alıntı konumuzla ilgili. Bir serpten diğerine geçerken bir yıldızdan bir yıldıza geçmiş kadar başkalık duyulur diyor e, İstanbul'da. Şimdi sinemada bu ayrıcalığın karşılığını vermiş yani her semti, her görüntüsü, her fotoğrafı o anlamda. Yani çok hızlı saymaya kalksak Kapalı Çarşı, Kız Kulesi, Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Galata Köprüsü, Galata Kulesi, Beyazıt Meydanı ve Üniversite, Haydarpaşa, işte Hisarlar, Prens Adaları, her iki yakadaki Boğaziçi kıyıları yani İstanbul'u temsil etme özelliğine sahip yerler. Bir tanesini gösterseniz evet burası İstanbul diyebilirsiniz. Çok sayıda yer var ve bu açıdan gerçekten çok verimli bir kent. Şunu da söyleyeyim bu soruya son not olarak şimdi Türk sinemasında başlangıcından bugüne 1914'ten bugüne yaklaşık 7000 film çekilmiş durumda ve bunların %80'i kesin bir istatistik yok ama %80'i İstanbul'da geçiyor. Yani tabii bazı yönetmenler adeta İstanbul'a adanmış filmler yapmışlar. Hani hem adı olduğu için hem de görüntülerinden biliyoruz. Ah Güzel İstanbul ilk akla gelenlerden biri. Ama mesela daha e, o, ro biraz romantik bir film ama daha eğlenceli filmler de var. Yani İstanbul'u adeta bir e, yani e, İstanbul'u bir turist gezdirir gibi bizi kentin içinde gezdiren, turistik köşelerini aktaran filmler de var. Onlardan mesela en sevdiğim bir tanesinden bahseder misin bize Tuncay? Şimdi tam senin hani, turist gezdirir gibi deyince aslında önemli bir pas vermiş oldu. Evet, İstanbul aslında. tatili gibi. <gülüyor> yani Türker İnanoğlu'nun filmi 1968'de çekilen film. Kartal Tibet ve Filiz Akın'ın başrolünde olduğu, Tam da e, Kartal Tibet bir fotoğrafçı İstanbul'da e, turistik fotoğraflar çeken genç bir fotoğrafçı İstanbul'a gelen bir Arap sultanının kızına rehberlik yapıyor ve hem bir aşk yaşıyorlar bir taraftan da bütün İstanbul'u Sultanahmet'ten başlayarak epece bir geziyorlar. Tam bu çerçevede iki filmden daha söz edebilirim hı hı. benim için önemli ya yani sinema tarihimiz açısından önemli tabi? Birincisi Ertem Göre için 1961'de çektiği Türken Şoray ve Ayhan otobüs yolcuları. 27 Mayıs'ın hemen sonrasında yapılan bir film. İşte imar yolsuzlukları, arazi spekülasyonlarını anlatıyor ama e, Ayhan Işık bir belediye, İETT otobüs şoförünü canlandırıyor. E, şeyde, Türkan da Nevin adlı bir üniversite öğrencisini otobüste tanışıyorlar falan. Bir sahnede e, Nevin Kemal'e, Ayhan niye diyor hususi, yani iyi şoförsün, niye bir hususi araçta çalışmıyorsun, daha çok para kazanamaz mısın? Diyor. Şöyle bir karşılık veriyor Kemal. Ben diyor hiçbir şey değişmem İstanbul'da otobüs şoförlüğünü Her sabah Haliç'i geçmek Süleymaniye'yi selamlamak gibisi var mı? Yani bunlar parayla ölçülü mü diyor. Yani bu anlamda otobüs yolcuları İstanbul'u yani o dinamizmini değişen, iyi anlamda ya da kötü anlamda değişen İstanbul'u anlatan önemli bir filmdir. Bir de daha az bilinen Aynı yıllardan 1962'de Aydın Arakon'un Vereli'nin İstanbul filmi var. Tanju Gürsu İstanbul'a gelen Adanalı ve bıçkın bir delikanlı. İstanbul'a işte kral olmaya e, geliyor da. E, sevdalandığı e, Çolpan İlhan diğer başvurucu Çolpan İlhan'da sevdalandığı kızı anlatıyor. E, bu filmde e, çok güzel bir iltifat sahnesi e, vardır. E, diyor ki e, Tanju Gürsü, Çolpan İlhan'a senin öyle gözlerin var ki yani göz değil bir başka İstanbul, bir başka memleket diyor. Yani ve İstanbul'u bir anda başrole taşımış oluyor. Bir taraftan tabii e, İstanbul görüntüleri kaydedirken bir de böyle bir e, büyük iltifat sinema tarihimizde iz bırakıyor. Bir de tabii son olarak beş farklı yönetmenin beş masalın peşinde İstanbul'u anlattığı, Anlat İstanbul var. 2005 yapımı hı hı. film bu da daha yakın zamanlarda, geç bir 15 yıl geçti ama İstanbul'a adammış önemli bir film olarak belleklerde yerini koruyor. Yani tabi şey de var. Yani bu yönetmenler bu filmleri çekerken bir yandan İstanbul tabi aslında demin de söyledik bir arzu nesnesi ama neresi için arzu nesnesi? İstanbul'un dışında kalanlar için. Hani bir başka programlarda, başka bağlamlarda da bunu konuştuk. Osmanlı döneminde bütün Osmanlı coğrafyası için, Türkiye Cumhuriyeti döneminde bütün Türkiye Cumhuriyeti için, Anadolu için bir arzu nesnesi ve bir mitosa da dönüşüyor. Yani film yapımcıları sanki birazcık da bundan da istifade ediyorlar gibi geliyor bana. Sen ne dersin? E, şimdi tabii çok doğru. E, İstanbul hani sinem açısından benzersiz ve biricik, unik bir kent e, demiştim. Aslında 1960'larda İstanbul öyle bir hareketliliğe konuluyor ki bunun da dünyada başka bir örneği yok. Ee, bir taraftan göç oluyor. Yani 50'lerden itibaren başlayan köyden kente İstanbul'a göç olgusu e, yaşanıyor İstanbul'da. Hı hı. E, bir taraftan da Almanya işçi göçü başlıyor. E, 1961'den itibaren. Evet. Yani hani bir anlamda Gelenler var, gidenler var. Müthiş bir hareketlilik. Çelişkiler ortaya çıkıyor, umutlar, e, özlemler, hedefler, hayal kırıklıkları ve İstanbul bunlara da mekan oluyor. E, yani bir anlamda Roma tanrısı Yanus e, gibi e, bir kent. Yani bir, bir yüzü gelenlere bakıyor, bir yüzü kentten gidenlere bakıyor. Bunun e, İstanbul dışında başka bir kentte olmuş bir şey değil bu. Yani hem göç alıyorsunuz hem göç veriyorsunuz. Ve bu muazzam bir e, hareketlilik ve beyaz perdede bütün çelişkileriyle aslında e, yansıtılmış oluyor. Ve tam yani dediğin gibi bir arzu nesnesine dönüşerek temsil ediliyor. E, mesela Memduh'un üç arkadaşı biliyorsunuz 1958 ve 1971'de iki kere çekti. Mesela ikinci filmde birinci de olmayan bir şey vardı. Bu Almanya göç. E, sohbeti vardır. yani Bir tema olarak girmiştir. Hani Hı -hı. Bu açılardan bakıldığı zaman e, Türkiye'deki her kültürel e, karmaşaya her sosyopolitik e, gelişme anında yanıt veren ve onları güneşine barındıran bir kent İstanbul. Evet. evet aslında şunu söylemek lazım. E, siz biraz önce göç olgusundan da bahsettiniz. Haydarpaşa istasyonu, o merdivenler bu göç mekanizmasının fili yüzünün sembolü haline gelmişti. Tabii. Evet. De devam edebilirsin Haydarpaşa'dan e, Tunca. Ee, yani Haydarpaşa tabii e, tren tren yolu, demiryolu Anadolu'yu Anadolu'ya açılıyor ve Anadolu'dan e, gelenleri getiriyor. Haydarpaşa'nın basamaklarından inip vapura binip artık İstanbul'a e, dahil oluyorlar. Yani sinemamızda göç olgusu, iç göç dediğimiz zaman bir numaralı mekan. Ve o kadar çok öykü barındırıyor ki yani apayrı birkaç program yapmak lazım. Yani Türk sineması ve Haydarpaşa denildiği zaman. Evet. Umarım umarım yani aynen korun, korunur bir şekilde devam eder ve e, gurbet kuşlarının sonunda biliyorsunuz Haydarpaşa yine ee, önemli bir rol üstler. Bu sefer e, o Maraşlerinin geri dönüşünü izleriz. Yani e, İstanbul'a geldikleri ve işte onca badire e, atlattıkları İstanbul'dan bu kez memleketlerine dönmek için Haydarpaşa'ya gelirler. İşte kral olamamışlardır falan. Ama... Evet, şimdi, şimdi bu göçle ilgili olarak aslında gece kondu meselesine de gelmek istiyoruz. Onu da kansuyla konuşmuştuk programdan önce de. Yani. E, sen kitabın önsüzünde de mesela Gece Kondu peşindeden bahsediyorsun Feyzi Tuna'nın filmi. Evet. Bununla birlikte tabii kentin bir 60'lardan sonra ortaya çıkan yeni mahalleleri var. Yoksul mahalleleri var. Göç eden insanların mahalleleri var. Bunlardan bahseden hangi filmler var? Bunlar nerelerde çekilmiş? Birkaç cümleyle bundan da bahseder misin? Evet. İlk aklıma gelen film biraz böyle gölgede kalmış filmlerimizden bir tanesi. Çok güzel bir filmdir. bir bu Cennet. Hı hı. Ee, Muammer Özer'in 1985'te çektiği, Tarık Akan ve Hale Soygazi'nin başrolleri paylaştığı, e, iç göç, gece kondu ve gen genel olarak konut sorununa bakan bir filmdir. Çok sevimli, çok yumuşak ve etkili bir filmdir. E, mesela Cennet Mahallesi'nde e, çekiliyor e, bu film. İşte İstanbul'a e, gelen bir ailenin bir türlü doğru düzgün bir ev bulamaması üzerine. işte bir eski bir otobüsü ev haline getirmeye çalışıyorlar. Belediyeyi engelliyor falan gibi sorunlar üstünde. ve O E5 karayolunun ilk zamanlarını falan çok iyi yansıtan bir filmdir. Dediğim gibi Cennet Mahallesi'nde çekilmiş. Bir de daha geriye... ...giderek verebileceğim bir örnekte... ...Memdu Hün'ün 1964'te çektiği... ...Halk Çocuğu adlı bir film... Başrollerde rollerde Ayhan Işık ve Fatma Giri... ...görüyoruz... ...Ayhan Işık sonradan büyük mirasa... ...konan bir itfaiyeci rolünde... ...bir yangın sahnesinde... ...Fatma Giri'yle birlikte... ...Feriköy'deki... ...Bakir Çamur... ...bakımsız Gecekondu Mahallesi'ne... ...gidiyor... ...Feriköy'ne orada geziyorlar... ...ve iki İstanbul karşılaştırması yapılıyor filmde. O da o açıdan yani kent merkezine çok yakın bir yerde çok yoksul ve çok bakımsız hiçbir hizmetin gitmediği bir Gecekondu Mahallesi'ni anlatması bakımından bu kapsamda elde akla gelecek filmlerden birisidir istirahat çocuğu. Anladım. Şimdi Fatma Girik dedin tabii geçen hafta birkaç gün önce hatta kaybettik Fatma Girik'i onu da analım bu, bu programda. Gerçekten herkesin çok sevdiği bir oyuncuydu. Onun oynadığı 1970 tarihli Şoför Nebahat var. O da hakikaten kentin içerisinde gezinen güzel bir film. Belki ondan bahsederek anabiliriz Fatma Giri'yi. Evet Fatma Giri'yi sevgiyle saygıyla analım. Yani sinemamız çok büyük bir değerini kaybetti. Ee, Şoför Nebat e, önce 1960'ta Metin Aksan tarafından çekiliyor. Sonra 1970'ten başlayarak e, Süreyya dur 3 film çekiyor. E, Fatma Girik e, bu sefer Sezer Sezin'in yerine Fatma Girik geçiyor. E, i̇ki de devam filmi olur. Şoför nabat ve Kızı e, ile Şoför Nebat Bizde Kabahat e, diye 2 film daha var. Ee, Şoför Nebat da İstanbul'u çok iyi tanıyor. Ee, İstanbul'da Şoför Nebati e, çok iyi seviyor. Yani, çok iyi tanıyor. Bir anlamda hani İstanbul'un 70'li yıllardaki e, İstanbul'un Kalemiti Ceyni gibi e, bir karakter. E, bir sahne de hatta çok hoş bir şarkı vardır ve filmin e, film için yapılmış. Saçları dalga dalga, canım Melahat abla, sevgilim İstinye'de de gazlavlocum. Gazla diye böyle çok hoş e, ve esprili bir şarkısı da vardır filmin. E, İstanbul Nostaljisi'nin en iyi yaşandığı filmlerden biridir. Ya yani Zaten aslında bir filmin karakteri şoförse e, ve mekan da ya yani o, o film genellikle çok iyi. Bir, tadından yenmez bir durum oluyor. Esprili, neşeli. Yani şoförler bizde genellikle istisnalar var ama hep neşeli insanlar olarak. E, ...anlatılır bizim sinemamızda. Şoför Mebat'te böyle bir karakter... ...ve onun bakışından İstanbul'u... E, ...anlatıyor. Ama Fatma Giri'yi andık. E, benim aklıma Fatma Giri ve İstanbul... ...gelince ilk gelen film... E, ...Memduh Hü'nün 1967'de... ...çektiği Zilli Nazife. Hı hı. E, Anadolu Hisarı'nda... E, ...çekiliyor bu filmde. İstanbul e, denizi... ...çok iyi, çok uyumlu... ...biçimde buluşturan... Hatta e, Reha Erdem'in Hayat Varı'nın böyle öncülü gibi de e, tanımlanabilecek e, bir filmdir. E, Fatma Girek bir e, balık satan, bir balıkçıyı e, anlatıyor ama İstanbul'a denizden bakış ve İstanbul'dan denize bakış e, yine çok fazla bilinmeyen bu filmde şeydir, e, çok etkileyicidir. Peki, günümüz sinemasına gelelim. Süremiz de azalıyor. E, yani Yine bu filmlerde hep 70'lerde bile e, romantik bir İstanbul var. E, peki günümüz sinemasında İstanbul nasıl yer alıyor? Yine Boğaziçi, Beyoğlu ve Sultanahmet mi var? Yoksa farklı semtlerde, semtlerde farklı e, hikayeler peşinde geziyor mu kamera? Tabii ki farklı semtlere de artık e, uğruyor. O farklı hikayeler peşinde koşuyor. Yani Yeşilçap filmlerinden bu yana İstanbul'un e, sinemamızdaki rolü ee, oldukça e, değişti. Mesela 90'ların sonu 2000'lerin başından itibaren böyle bir e, varoş daha kenar mahalle e, diye kenar semt hatta mahallenin de ötesinde e, bir varoş gerçekliği girdi. Oradaki hikayeler e, ön plana çıktı. E, i̇şte çekme köy, Undergrad gibi filmler, 2014 yapımı e, Ayşin Türkmen filmi gibi. E, Biraz daha geriye gidersek yani o e, viraj, dönüm noktasındaki önemli filmlerden bir tanesi Zeki Demirkubuz'un C bloğu var. O da İstanbul'daki farklı bir gerçekliğe bakan, Ataköy blokları üstünden Hı. bakan e, bir filmdi. Son yıllarda ise yani 2010'lardan itibaren ise e, gökdelenlerin plazaların, büyük sitelerin İstanbul'u e, söz konusu. Semih Kaplanoğlu'nun bağlılık aslısı, Canurman bizi hatırlası, Anıl Gelber'in plazası ve Ramin Matin'in son çıkış gibi filmleri bu konuda akla hemen gelen örnekler. E, Tabii psikolojik açıdan da biraz kentin ya da o hani daha izole e, günlük yaşamdan ya da hemen yanındaki e, yoksul mahalleden e, çok farklı bir yaş yaşamın sürdüğü. O sitelerin muculunu da e, yansıtan filmler, psikolojik açıdan da böyle bir değişim Hı. oldu. şey yani bir cümle katkıda bulunmaya çalışayım. Tabi. Bana da yani son dönemin sinemasında İstanbul kentsel dönüşüm e, tırnak içerisinde kavramıyla sanki tabii, yer alıyormuş tabii. gibi düşünüyorum. Senin söylediğin Rami Matin'in evet. filmi son çıkış, işte hayaletler. Sonra çatlak, böyle son birkaç senenin filmler evet. hep oralarda böyle bu kentsel dönüşüm meselesi de kendini gösteriyor ve ona bağlı tabii semtler, binalar diyeyim. Yabancı filmlerde nasıl bir İstanbul imgesi görüyoruz? Mesela James Bond serisinin 60'larda Rusya'dan Sevgilerle filmiyle ikide çekilen Skyfall arasında bir bakış farkı var mı? Bununla da tamamlayalım. Şimdi son yıllarda e, tabii bu ortak yapımların e, da etkisiyle e, ortak yapım olanakların artmasının da etkisiyle mesela Hindistan sinemacı yani Hindistanlı sinemacıların bir ilgisi var İstanbul'a gelip filmler çekiyorlar ama e, onun dışında onun öncesinde çok uzun yıllar boyunca e, biraz böyle casuslar kenti işte gizemli egzotik hani bir tarafı batıya dönük ama çokça e, bir doğu kenti gibi e, algılanmış. İşte kalabalığı var, satıcılar biraz bağırış çağırış falan öyle bir karmaşa kendisi. Daha sonra da soğuk savaşçıları da zaten tamamen hani ajanların cirit attığı, <gülüyor> kapıştığı doğuyla batının e, birleşme noktasına yer alan bir kent. E, bu James Bond filmlerinin e, yapımcısı Barbara Broccoli, Ian Fleming'e e, yani James Bond öyküsünün yaratıcısına e, şöyle diyor. Eski bir casus olarak favori şehrinin İstanbul olması hiç şaşırmadım. Ben de casus olsam ben de İstanbul'u çok severdim diyor. Yani böyle bir algı var. Bu algı aslında mesela James Bond filmlerinde yani Skyfall'da da bu anlamda İstanbul'a geçen son film olduğu için onu söylüyorum. Çok fazla değişmemiş. Yani yine kapalı çarşıda işte içinde ya da çatısında kovalama sahneleri işte vuruşmalar, çatışmalar falan çok fazla değişmiyor ama arada diyelim ki Fransız yapımı işte İbrahim Bey ve Kur'an'ın çiçekleri gibi böyle İstanbul'a da uğrayan ve İstanbul'a çok hoş bakışlar, kameranın İstanbul'un yumuşaklığını kaydettiği filmlerde çıkmıyor değil ama yani Batı sinemasında asıl olarak çok temel bir değişiklik olduğu söylenemez. Evet 60'lardan beri İstanbul'u hep daha egzotik evet. ya da evet. tarihsel e, mirasıyla e, aktarıyorlar evet peki e, Tunca Aslan teşekkür ediyoruz e, programı yavaştan kapatalım e, bugün e, Tunca Aslan'la e, Beyaz Perdedeki İstanbul'u konuştuk e, bize çok güzel e, filmlerden bahsetti hepsini yeniden seyredesimiz geldi e, çok teşekkürler Tunca Aslan evet, ben de çok teşekkür ederim teşekkür ediyoruz hoşçakalın diyoruz İstanbul Ansiklopedisi İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kan Suşarman.